Aleyküm fil Evet arkadaşlar daha önce Yüce Rabbimizin isim ve sıfatla alakalı ulu sıfatını ey işte oluş ondan sonra hayret etme, sevinme, gülme sıfatlarını işledik. Bugün yine yukarıda oluş değil mi? Üste oluş yani yukarıda ve üstte oluş sıfatını işleyeceğiz. Değil mi? Burada kalmıştır. Hatırlarsanız ve kavluhu fi rukyetil marid. Rabbana Allahu allazi fi's sema'i teqaddese ismuk. Emruke fi's sema'i vel ardı kema rahmetuke fi's sema'i'c'al rahmeteke fil ardighfir <gülüyor> tayyibin. انزل رحمه من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا هذا الوجه فيبرئ demiş yalnız buraya kadar okuduğumuz bu hadis zayıf hatta oldukça zayıftır inşallah birazdan bunlara değineceğiz e, ha, yani hasen olduğunu söylüyor ancak asıl metinde hasen olduğu söylenmiyor İnşallah yeri geldiğinde söyleyeceğiz diyor ki Ravahu Abu Davud ve gayruhu. Abu Davud ve gayrı başkaları rivayet etmiştir diyor. Ve kabluhu ele ve ana aminun sema. Hadis sahih. Ve kavluhu vel arşu arş. Ve ma Hadis hasen. Rawahu Abu Daud ve gayruhu. Ve kavluhu min Eynallah. Kâlet Allah, dedi gökte. Dedi, ben kimim? Dedi, sen Resulullah'sın, Aleyhissalatu vesselam. Dedi, azat et onu, çünkü o Rawahu Muslim. Arapça metnini okuduğumuz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 Ziyade bin Muhammed el-Ensari vardır Buhari, Buhari ile Nesai onun hakkında rivayet ettiği hadisler münkerdir demişlerdir. Ee, ve yine devamla, İmam Zahebi rahimahullah onun hakkında diyor ki Ey semada olan Rabbimiz Allah şeklindeki Rukye hadisini tek başına rivayet etmiştir. Bu hadisi hakim de bu yolla rivayet etmiştir.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 Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اَلَا ve ana اَم۪ينُ مَنْ فِي السَّمَعِ Yani diyor bana güvenmiyor musunuz? Ben gökte olanın eminim. ve Vesselam bu ifadeyi kullanıyor. Hadis sahih bir hadistir. Evet hadis nerede geçiyor? Buhari'de geçiyor. Yine Tabi hadisleri okuyalım sonra bunların şerhini inşallah bakacağız. Yine Resulullah Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Ve arşın, ve arş suyun üstündedir. El arşu faukal me' ah. Aleyhisselatü diyor ki El arşu faukal me' Aleyhisselatü diyor arş suyun üzerindedir. Allah da arşın üzerindedir. Ve o sizin neyin üzerinde, ey yani hangi hal üzerinde olduğunuzu bilir. Hadis bu. Hadis Ebu Davud, Tirmizi ve başkaları rivayet etmiştir. Denilmekte ve hasen bir hadistir ifadesi bulunmamaktadır. Yani o ifadesi hasen olduğu ifadesi fazla diyor. Eee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 hampir bizim Arapçadakı Fok. <gülüyor> He fov. <folk. gülüyor> hani, <folk>. Yani Fok. <gülüyor> <folk. gülüyor> <o, o>, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani fov. Orum sizin ki. o onun hususunda Türklerle Araplar arasında <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yüce Allah'ın uluv ile fovkiyyeti yani yukarıda ve üstte oluşu hususunda açık ifadeler taşımaktadır. Bu sebeple yüce Allah'ın E amen-tum men fi's-sema'i en yahsif bikumül ayeti ey Gökte olanın sizi yere batırı batır vermeyeceğinden emin misiniz? Mülk suresi ayet 16. Dikkat ediniz. Mülk suresi ayet 16'da Allah Azze ve Celle buyuruyor. E Emintum مَنْ فِي Yani siz diyor. Ey semada olan Rabbimiz Allah diye başlayan ilk hadisiyle ikinci hadisi. Yüce Allah'ın uluv ile fevkiyeti hususunda açık ifadeler taşımaktadır.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 ve Arab buke bile yap yapıyorlar. Rabbin geldiği zamana bile <gülüyor> bir tevil yapıyorlar. Ne diyeceğiz yani? Ve Arab buke ve meleike tu sapa. Hani melekler geldiği zaman diyecek çünkü ve Arab bu Arab gelen sonra ve meleike tu da var. Yani melekler saf saf durduğu zaman diyor ya. Ne yapıyorlar onda? Rabbinin rahmeti geldiği zaman diye yorumluyorlar. Ya da şey işte ne, Rabbinin azabı mı?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 bu bildiğimiz semamı yani bu semamı ya da Allah'ı kuşatan bir semamı onu bir zarf içine alan bir semamı değil. Yani bu semadan kasıt ey sema Semanın da üstüdür. Niye? Çünkü daha öncedeki derslerde de ifade ettik. Dedik ki yedi kat işte e, sema var. Ondan sonra kürsi var. İşte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 Allah'ı ihtiva ettiği bu sema değildir. Niçin? Aksine fi, si, fi si, hani diyor ya ayette, fi si, sema, fi si, edatı kullanılıyor. Fi de, da birçok ilim ehli ve dil bilginin söylediği gibi, hala üzerinde e, a anlamındadır. Ve birçok yerde fi si, edatı hala anlamında da kullanılmaktadır.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 delil olarak verebileceğiniz Allahu Teala'nın şu hadisi var. İrhamu men fil ardı yerhamkum men Diyor ki irhamu menfil fil ard. Ne demektir irhamu menfil fil ard? Peki bu yerden bakın fil ard diye geçiyor. Sil ard. <gülüyor> fil ard. Eğer fiden kasıt içinde manası olsaydı, o zaman bu hadisten de anlaşılacak olan toprağın içindekilere merhamet edin ki gökteki de size merhamet etsin olurdu. Üstündedir yani. Yani, He, yani fil al demek, ey yerin üstünde olanlar. He, yani fiden içi olsaydı o zaman fii, toprakta ne var arkadaşlar? Böcekler var. Onlara merhamet edin. işte ölüler var. Onlara merhamet edin. Ey yerin üstünde yaşayanlar, yer yüzünde yaşayanlar, onlar hariç olurdu. Onlar hariç olurdu. Sadece içi kast edilirdi. Tabi tabi. Tahten orsaydı kast olurdu. Ancak fiden kasıt üsttür aynı zamanda. Hala diye de anlaşılır. Fİ cennetün ne'in diyor mesela. Evet. Mesela işte fi kelimenin edatına göre. Ey yani ee, içinde veya üste olur. Biz mesela bizim Arapçamızda var Mustafa hocanın beğenmediği. Mesela diyor ki ne? Mesela en nizam, nizam nerede? Soruyor her sahibi. Diyor ki diyor Yani damın içinde değil, üstünde manasındadır. E yani bunu bütün Arap bilimcileri de böyle olduğunu kabul eder. O Arapça ayeti açtık mı? Saha 71. Arapça metnine bakacağız yalnız. <تضح> <ممدأة ليستنيك تضح> قال منتم له قبل أن آذلهم إن له كبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعنا أيديكم وأجلكم من خلال ولا في جذوع النخل تعلموننا توجل نخل توجل نخل في جذوع النخل إجح إجح في هذا الكلام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 kendisine nereyi nispet ettiği sezatı ile oradadır. Dolayısıyla Allah kendi zatına arşının üzerinde olduğunu nispet etti. Ve bu böyledir. Ve bu ifadeleri kullanan da yine Allah azze ve celle'dir. Fi ey göğün üzerinde. Bizim bundan anlayacağımız yüce Rabbimizin hepsinin üzerinde. Yani e'amintu men fi's en yaqsifa ya da irhamu men fil ard yerhamkum men fi's fisseme. kasıt ey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 ve şerii ve kaderi emrinin umumi oluşu belirtilip ona senada bulunularak tevesülde bulunulmaktadır. Yani ey yani rukya yaparken ne oldu? Allah'a tevesülde bulunuldu o hadiste. Yani rukya yani okuyarak yani Allah'ın Resulü öğrettiği ayet ve dualarla Allah'tan şifa diliyor. Bir tedavi şeklidir.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 veya feza merit tu fehu ayetini dua şekliyle yedi defa okuması ya da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin eee Eselullah el azim rabbel arş el azim en yashfi gibi ya da اللهم شافينا انت الشافي ما شفاء الا شفاءك ما يغادر السقم gibi böyle eee Allah Resulü sallallahu aleyhi sahih gelmiş dualar vardır. Yani ben bunu niye hatırlatıyorum? Bu şerhin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 Ağzı biniyor, her diyor. Şurak şurak, yüzüne alamıyorlar. Ha bir şeyde o tarih görüşünde bu hmm. yaptı ya, ağzı biniyor ve evet. şekerle diyor yani, Evet, evet. Ah sen. Yani vechin. Evet. Yani o senin vechin. Sığılır diyor? Abi, evet, hayır senin mesin Kur'an ve Kur'anın hürmetine, e, hürmetine bir şey, şey değil ki yani. Yani e, bir, bir gibi değil yani. ki. diyorlar ki hiçbir mahlukun Allah, Allah üzerinde işte. hakkı yoktur. Evet. Yani bu manada yani falanın hürmetine filanın hürmetine gibi. E, yani ancak kendisi. Eyset ve selam mesela bu tevessülü yanlış anlayanlar da mesela diyorlar ki ama geldi ona şöyle dedi gözlerinin açılmasını istedi.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 Cebrail'in hatırı için veya şunun arşının hatırı için. Aleyhisselatü ve Vesselam söylemiyor böyle. Yaşamıyorum burayı. Bir şey diyor ki kutları aracıya bulunan kutları aracıya bulunan kutları şey diyor. Aklı var orada ya. <gülüyor> Benzerlik var diye. Evet arkadaşlar diğer bir hadis. Vel arşu faukal Ma", "Vallahu allahu faukal arş hadisidir. O da Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam'in Arş da suyun üzerindedir. Arş suyun üzerindedir. yani yüzden gel bizle uğraşma gel der dinle ya. <gülüyor> evet. Arş nerededir arkadaşlar? Suyun üzerindedir. Peki Rabbimiz nerededir? Arşın üzerindedir. Arşın üzerindedir. Bu kadar. Hadisinde hem Yüce Allah'ın arşının üstünde oluşuna hem ilminin bütün varlıkları kuşatmasına iman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 her yerdedir işitmesiyle görmesiyle bilmesiyle meği aleyh Allahu subhanahu wa taala al arş feh ve bi ilmihi ve's-sam'u ve'l-basaru fi kulli fi kulli makan yani fi kull eee yani fehmet ve abu ma'ak inna makem yani hada'l mawdu' inşallah. sha Allah ya rabu'l baqi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 Anladınız mı? Zatını kast ediyorsa ona dersin ki hayır, Allah Azze ve Celle arşın üzerindedir. Ancak işitmesiyle, görmesiyle ve bilmesiyle her yerdedir derse bu doğrudur. Şu an Allah Azze ve Celle bizi işliyor görüyor ve her şeyi iştir görür. Her şeyden de haberdardır, her şeyi de bilendir. Bizim akidemiz budur. Çünkü Allah Azze ve Celle kendi zatının nerede olduğunu haber verdi, Arşın üzerinde olduğuna dair. Ne o hadis rivayeti? O ala Evet. Evet, yine yine Çıkanı bilir. O Bu öğreten öğreten şey diyorlar ki Allah her yerde ve nazırdır. Evet. kasıt Allah'ın zatını da ortaya koyuyorlar. Zatını tabi onlar şey Allah yapıyorlar. Allah, Allah muhafaza. Allah korusun, ee, bu oluyor. böyle değildir. Allah. İnşallah bunu açacağız biraz daha. Hadisler geliyor. <gülüyor> yani şerh ediyoruz deminki hadisleri. Evet. Yakınlığı halinde bile üste, yüce olan, üste oluşunda, yüceliğinde bile yakın olan Allah'ın şanı ne yücedir? Ey, yani hem bize yakındır, hem üstte oluştur. E, üstedir.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 Dedim ki ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hadis Müslim'de kayıtlı arkadaşlar şu anlattığım Dedim ki ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Benim bir cariyem var Cariye yani bir kız çocuğu Bu cariye benim koyunlarımı otlatır Koyunlarımı otlattığı esnada kurdun birisi benim koyunlarımdan birini kaptı Cariye bana bunu söylediği zaman Ben çok üzüldüm ben de Adem oğulları gibi bir Adem oğluyum. Yani insanım. O an kızdım ve buna bir tokat attım diyor. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sonra da yaptığıma pişman oldum. Bunun kefareti nedir? Bunun kefareti nedir? Yani ben ne yapayım da Rabbim beni affetsin? Çünkü o cariyeye zulmetmiş oldu yani o attığı tokattan ötürü. Deyince Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: ne? "O cariyeyi bana getir." O cari Getiriyorlar Allah Resulü ve Vesselam'ın yanına. Allah Resulü ve Vesselam ona soruyor cariyeye. Diyor ki Ya cariye, eyinallah Ey cariye diyor Allah nerededir? İskaz edin. Ya cariye, eyinallah Allah nerededir? Cariye diyor ki Ve huve fisseme'e Cariye diyor ki ne? Ey o semadadır. Yani kasıt nedir arkadaşlar semadadan? Üstünde. Heh. Yani üsttedir manasında. Karda. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam devamla en emin diyor. Ben kimim diyor. Diyor ente Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki e sen de Resulullahsın Aleyhisselatü Vesselam. O zaman Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki dönüyor o Muaviye'ye, onun sahibine. Diyor ki A'tikha ya Muaviye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 Şimdi, bir... Şimdi bir soru soracak İster İstersen açıklayayım mı? Burada, mı? Ha, buyurun, söyle. Burada sükun ediyor değil mi Peygamber Efendimiz? Kabul ediyor yani. Evet, evet. Sükun etmiyor. Aleyhisselatü vesselam pastik ediyor, onaylıyor. Diyor ki, innehâ mu'mine. Onun mü'min Yani, hani diyor ya canıya, diyor, en oğulah diyor ya Peygamber Efendimiz. He. Ne diyor, temamelarda diyor. He, temadadır, yani, evet. İşte bu hadisi de o tarafa niye söylemedin abi? Kardeş Hiç o konuları konuşmadık ki. O bu hadisi biliyor. Benden senden iyi biliyor. Sohbet <gülüyor> mi Kardeş ben abi sana şey dedim. Sohbet bunu kabul etmiyor. Bak o bak etmiyor. Bak bak ben Allah söyleyeyim. Bak. Aynısını tartıştım ben bu hadisi söyledim. Yok, bu hadis yok dediniz. Bak Allah bak. Ha bunun el selam bile sahih-i muslimi kabul ediyorlar. Bunu tevil ediyorlar. Demin dedim ya başını alıyor, ortasını alıyor.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 Ama bugün beğenmeyenler var. Diyelim ki cariye yanlış yaptı. Yanlış cevap verdi. Ehli sünnet ittifakla şunu, şunu kabul eder ve şunu ikrar ederler ki Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem münker olan bir şeyin karşısında susmaz. Onu uyarırdı. Eğer hata yaptıysa. Aksine ne yaptı ve vesselam? Tasdik etti. اَعْفِقْهَا يَا مُعَاذِيَ اِنَّهَا مُؤْمِنَ Onu salıver diyor. Ayeset Vesselam ona demedi. Mesela eğer eğer diyelim ki diyelim ki Jariye yanlış yaptı. Ben size soruyorum. Ayeset Vesselam o zaman demez mi diyor Subhanallah ya cariye. Keşfe yakuna Rabu nefsü Sema. Haşa yani. Meri? Yani ila galat ila galat falat galat Jariye. Ayeset Vesselam yani. Kale, yani Yani diyorum, onun Müslüman olduğunu söylemiyor diyor Rasulullah. Onun diyor mümine olduğunu, inanmış olduğunu, inanmış olduğunu yani doğru akide üzere olduğunu. Şimdi. Birileri bize çıkıp diyor ki ne, siz bırakın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü. Allah nerededir demek diyorlar bid'attır ya da küfürdür. Bak bunlara ya Allah nerededir demek. O zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam batıl bir iş mi yaptı? Ya da onu da geçin. Allah nerededir sorusunu sormak. Dersen ki semadadır. Allah izah arşa Aşağı olduğuna istiva ettiğini Şimdi abiler Allah nerededir? Sorusuna verilecek cevap neymiş? Yani göklerin üzerindedir. Peki bu cevap neyin şahadetidir? Mümin olduğumuzun şahadetidir. Öyle mi? Seta Masalem diyor. İnne hemu'mine. Ama birilerine göre küfür sebebidir. Ne diyeceğiz? Ona sorma hakkımız yok. Aramız hakkımız yok onlar Ha? Allah. <gülüyor> de, ah, sen. De, Allah. Şey He. A. İkna etmez diyor mesela. selam. Ya ben Vera ile tartıştım. Olur, yani bir, bir, laf, laf, da, yani. bir, bir laf geçti. Allah yukarıdadır deriz. Allah şahidim. <gülüyor> bir daha da o lafı kullanma. <gülüyor> ben onunla tartıştım orada. Arkadaşlar yani, Allah o, yukarıdadırdan kalktı. Bu sema. Adamla işte yani öyle ha. çocuk yani öyle tartışma vardı bir yerde. Bir de müdahale ettik. He. <gülüyor> <gülüyor> Allah azze ve celle yukarıdadır. Aynen böyle diyeceğiz. Çünkü ayet-i kerime soruyor. Ve o cevabı alıyor. Veda hudbesine Aleyhisselatü Vesselam diyor. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Ey parmağını gökten. Bize doğal damızı şey, yani? Biz aynen öyle. Ve daha birçok var. Zaten bunları işliyoruz. Merak'ımın dediği gibi. Yani. Niye elleri? Eller böyle değil de böyle değil Bunu da arasınlarca yani gideriz. Niye söylemedik ki? Hey ben ya. sana söyleyeyim söyleyemem. He. Onlar diyorlar ki duanın kıblesi böyledir. Göktür diyorlar. Ne yani kılıf var? Ne yani bu Bunları bilmiyorlar. Edin. Zaten biz isim ve sap konularına giremedik. Girseydik çok şey var, söylenecek? Yani ben şu an sadece biz biz işliye işliye buraya geldik. Evet. Yoksa delil çoktur. Ya kafun Arabahum min fauqihim. Onlar üzerlerindeki evet. Rablerinden korkarlar ve yafalun ma yu'marun.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 Ey, yani yüce olan, yüksek olan, her şeyin üstünde olan Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim şeklinde biz tesbih yapıyoruz. Yani yüksek, yani yüksek olması e, büyüklüğü mü diyor diyorlar. Hem yani, yani, yani o kasıt odur. Adalet, o, üstün evet. Yani? Ha biz biz inanıyoruz ki hem üstündür. Yani, değil ama üstün. he, he, biz istiyoruz üstündür. Biz inanıyoruz hakimdir biz ama biz inanıyoruz karşı evet. üzerindedir. Niye? Çünkü Hayset ve Selam diyor, Allah arşın yani, üzerindedir. Her yerde ama üstün. Diyor. Evet. İnşallah biraz daha burayı tetkik edelim. Ee, neredeyiz? Ha şu.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 gökte olandan, im iman etmişseniz gökte olana, onun sizi yere batırmayacağından emin misiniz? Dolayısıyla orada da iman var. Cariyeye söylenen sözde de inneha mu'mine. o nedir diye söz. Bu yani, iman iman İman, iman budur. Demek ki makbul iman budur. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle Nisa 115. ayette ne buyuruyordu? وَمَنْ يُشَافِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّمِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّهِ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَأَتْ مَصِيرًا Şimdi arkadaşlar bu hadis bize belli oldu mu? Net mi? Net. Allah Azze ve Celle diyor ki kim hak kendisine belli olduktan sonra Rasule muhalefet ederse, Allah ederse,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 Onların sözü ya Resulullah'a muvaffakat edecek aleyhissalatü vesselam ya da muhalefet ettikleri yerde rütbe ve makamlarına bakılmaksızın kim olursa olsun Allah'a sallallahu ve sellem'e muhalefet varsa hemen onun o sözünü reddederiz, kabul etmeyiz. Çünkü doğru akide budur. Allah Azze ve Celle Hücürat suresinde diyor ki Allah ve, Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Ey başkalarının görüşlerini onların görüşlerini, onların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 İbn Abbas radıyallahu anhüm ben diyor size Allah Resulü böyle dedi dedik diyorum siz diyorsunuz ki Ömerle Ebubekir böyle dedi. E qula du'arhum sehedekun. Onları helakta görüyorum. E qula qala Allah ve qala Rasul ve yekuluna qala Bekir ve Umar radıyallahu. Yani diyor ben diyorum ki qala Allah ve qala Rasul kimdir Abdullah İbn Abbas. E qula Kur'an mıydı? He? Tabii Kur'an'dı. He, tercüman Kur'an. Tamam, ter tercüman Kur'an diye tarihteki ismi odur onun. Tarih olabilir, belki bir lakabı daha var. Ancak, ancak tercüman Kur'an'dır. Öyle kabul edilir. Niçin soruyorum kimdir İbn Abbas diye? Aleyhisselatü vesselam Allahümme fakirku fid din diyerek ona dua etmiş ve ona Kur'an'ın tevilini öğretmesi için Allah'a dua etmiştir. Ya çocukluğunda bıra bir delidir tabi. Hı hı. İbn Abbas emir. Evet. evet. Efendimiz ağzına sormuş. çocukları yani çocuklarını fışkıttınız ya. Öyle yapmış yani üstüne. He subhanallah. Gene tepiştirmeyecek yani ağzıyla. Bu da delilik. Fazla ya Abdullah ya. Eee ne bu? Delil ikinci narede Rasulullah sallallahu aleyhi ve Allah ne oku abi. Şimdi arkadaşlar burada Zaten mi'irac demek yükselmek demektir. Mi'irac'ı kelime manası kelime itibariyle de yükselmek demektir. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Birinci katta şundan iki, üç, dört, beş, altı, yedi sonra ne geliyor? Münteha. Sizde i münteha'ya geliyor Aleyhisselatü Vesselam. Ondan Hı. sonrası gidemiyor. Allah Azze ve Celle ile konuşuyor. Yani düşünerek bu her şey açık delildir. Bunlar için bizim mantığımızı felç etmeye Onu çalışıyorlar? Değil mi? Korkar, dağretmesi evet. Dağretmesi evet. Evet abile şimdi dördüncü hadisi okuyalım. Ee, az önce geçen o da şuydu. Şu sonra... Tam tamam. tamam, tamam. evet. He. Ok Oku abi.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 Sonra Muhammed'e yaklaştı. Derken daha da yaklaştı. O kadar ki birleştirilmiş. iki yay arası kadar hatta daha da kalsın Bunun üzerine Allah kuluna vahyini bildirdi. Gözleriyle gördüğünü, kalbi yalanlamadı. Onun gördükleri hakkında şimdi kendisiyle tartışacak mısınız? Andolsun onun sütüle bir müntehanı yanında önceden bir defa daha görmüştü innessul meva'da onun yanında var olsun. Yani yükseklerde onu gördüğüne dair. Bitişirden mi sen? Evet, konfete bitti yani son değil mi? Siz çok mu? Sidre, Sidre, Sidre benim oldu. Maana Sidre yani. Başka var. Ve şur Sidre'nin var. Vallahi Allah'ım. Ya ora ismi yani böyle Allah bilir artık. Gaybi bir şey yani. Şimdi biz sidir ağacını sorsan söyleriz yani. Sidir ağacı var.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 Ağaçlar. Dedim ya sidra ağacını sorarsan söyleriz dedim ya. Yani. son ağaçı. Yani yaratıklar aleminin son noktası. <gülüyor> şey, yaratıklar aleminin son noktası. Şey, Sıdra sınavı var ya. Bu bu serap, şey, Yeni yani bir Allah şey daha yüksek. Allah bilir hocam ya. Evet abiler. Bu sıfatları e, Yüce Allah'ı Resulullah'tan daha iyi bildiğini zannederek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 ma'iyyet yani beraber olma. Şimdi Allah azze ve celle arşın üzerinde nasıl oluyor kullarıyla beraber? Yani inşallah o yüzden eee yüce Rabbimizle ilgili bilgi de en şerefli bilgidir. İmanın ta kendisidir. O yüzden bunun üzerinde biraz duralım. Ve kavluhu. Efdelu'l-iyman en ta'lema en Allah ma'aka haythu ma kunt. Hadis-i hasen. Ancak bu hadis de zayıf. Ve kavluhu İsa kâma ahadıkom ile salah, falâ ybşu qânn qibâl vâjhi, vâla ân yeminî, fîn Allaha qibâl vâjhi, vâlakin ân yasâri, ân yasâri, âu âu tâhta qademi. Müttafakun âleyh, sahib hadis, müslimde geçer, ve kavluhu sallallahu aleyhi ve sallam, Allâhumma rabb al ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والانجيل والقرآن اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دب دبة انت اخذ بناسيتها انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباتن فليس دونك شيء اقضي عني الدين وأغنيني من الفقر رواية مسلم مسلم ذاك قيطله وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أسواتهم بالذكر أيها الناس أربع على أنفسكم فإنكم لا تدعون أص ولا غائبا اِنَّمَا تَدْعُونَ سَم۪يْعَمْ بَص۪يرًا قَر۪يبًا اِنَّ الَّذ۪ي تَدْعُونَهُ اَقْرَبُ اِلَى اَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِيلَتِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Hadistir, Allah'ınca hadislerinin geneli sahih muttefakun aleyh. Ancak en başta okuduğumuz zayıf olduğunu söyledik. Hadisin metnine gelince, Sabah gözlüğü takmışım. Evet, oku kardeş.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 El-Hilye, El-Vehabi, El-Mizan'da onun hakkında şöyle diyor. hadisinden nispeten bir gevşeklik bulunmakla birlikte ileri gelen ünderlerdendir. Hafız İbni Hacer'de, Et-Takrib'de çokça hata eden doğru sözlü birisidir demiştir. Elbani e, Da'ifu Cami'de Sayfa bin 2'de hadisin zayıf olduğunu belirtmektedir. Ancak bu lafızla böyle bir hadis gelmemiş. Ancak şu hadis var. İttakullaha <Sessizlik> eynemekum. Nerede olursan ol.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 hadi diyenler hadisin neresindeler hocam? Yani hadisle ilgili uzmanlıkları ile ilgili bir şey söyleyebilir misiniz? Şöyle diyeyim. Gene de bunu Bunu söyleyenlerin hadislerle çok da uyumlu olmadıklarını veya hadislere biraz daha hevayla ile yaklaştıklarını. Biz bu bilgileri <gülüyor> kimden alıyoruz? Hadis <gülüyor> ehlimizden alıyoruz. Hadis ehlimizce yoksa burada hiçbirimiz veya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 Zayıf hadislerle et ve terhibde mesela usulleri var bunların. Ey teşvik sakındırma, sakındırma. teşvik ve sakındırmada teşvik ve sakındırmada efendime söyleyeyim e, ya da mesela bazı zayıf hadisler başka hadislerin şahitliğiyle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 <gülüyor> evet. Evet. İttifak edilmiş. Ey kimin ittifak ittifakati? Buhari, Buhari ve Müslümin kastettiği. Yani aleyh'ten Yani genel alamıyor. Genel kaide, genel şey budur. Muttefakun evet. aleyh'ten kasıt Buhari, Buhari ve Müslim'dir. Mesela İmam-ı göre muttefakun aleyh'ten başka başkalarını almıyor İmam-ı Ya da bunu farklı kabul edenler de olmuştur. O kendi kendi tarihinde kendi tarihinde örnek ittifak edilme, ed, ed, ed, ed, e, ettikleri yani ittifak ettikleri kişiler mesela İmam Malik bunlardan biri bir de bir kişi daha Allah'u annem Allah hatırladığım o bunu muttefakun aleyh olarak kabul ediyor. Evet. Ancak günümüzde yani cümhabur gün edilen evet muttefakun aleyhden kasıt muttefakun aleyhden kasıt ey ve müslildir. Yani iki sahih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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisinde şöyle buyurmaktadır. Yedi semavatın ve arzın Rablid. bu fazlalık ne yazman nusrada ne de fetvalarda vardır diyor. Yani ne demek ha. istiyor bu? Deme ne demek hocam? Bu dipnot ne okudunuz? Demin izah yaptık. Evet. Haluk kardeş bilir. Yani ne diyor bu dipnotu? Bu fazlalık diyor. Yok, yok bir yerde. Yazman nusrada yok. he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 Fetvalarda da böyledir. Yazman usta'larda bunu ilavesi varmış. Buraya müslim buraya koymamış. Buraya konmamış bu. Bunu kendisi evet. ilave etmiş. allah öyle. Evet Yine asabe Kiram yazman usta'da onun asabe şeklindedir. Fetvalarda da böyledir diyor. Yine Asabe-i Kiram zikrederlerken seslerini yükselttiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.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 Sen onu ne kadar görmüyorsan o da seni görmez, onu seni bilmem gördüğüne bilmem iman etmendir. İlk zayıf diyerek aldığımız bir hadis vardı ya. Cibre Ebdelul imanu enta'lemem Allah'a meheke haytü mekul. Yani nerede olursan Allah'ın senin olduğunu bilmendir. Yani bu ihsan makamı gibidir. Yani onu seni gördüğünü bilmendir. Her saat ne kadar sen onu görmüyorsan da onu onu, onu biraz açalım. İstersen bitirmeyiz üzereyiz. Yani fazla bir şeyimiz yok. Az şey yapalım inşallah. Evet.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 Allah'ın geçen dört ismini de sağlık. Bizzat Resulullah aleyhissalatü vesselam şerh etti. Allah azze ve el-evvel ismini şerh etti mi arkadaşlar? Ne demekmiş el-evvel? Şey el-akhir ismini aleyhissalatü vesselam şerh etti mi? Ne demekmiş evet. el-akhir? Şey Allah azze ve sellem az-zahir evet. ismini şerh etti mi? Neymiş az-zahir? Elbatin ismini şerh etti mi? Neymiş? şey. Ey senden sonra hiçbir şey yok yani. Senden başka. Şimdi Ayşe Aleyhisselatü şerhi dururken diyor onun dışında diyor kimsenin şerhine itibar edilir mi? Edilmez. Edilmez. Yani ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zahiri en üstte oluş olarak açıkladı.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 diritmek, hastalara şifa vermek, yaratmak, evet. rızıklandırmak, şu, bu, bunlar kimin? Bir ilahın işleridir. Süperdir. Dolayısıyla Yüce Rabbimizi bu konuda birlenmesi rububiyet tevhididir. Bir de uluhiyet İbadet. tevhidi evet. var. Uluhiyet de kulun İbadet. kendi İbadet. fiillerinde Rabbimizi birlemesidir. Evet. Dikkat edin, rububiyet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 Hani siz bakmayın birilerde zati sıfat, altı e, subut, sekiz falan işte şöyle böyle isim sıfatı atıyorlar bir kenara. Uluhiyet, rububiyeti işliyorlar. Dolayısıyla tevhid bu üç kısmı ayrılır. Rububiyet nedir rububiyet? Yüce Rabbimizin kendi fiillerinde birlenmesi. Uluhiyet nedir uluhiyet? Kulun kendi fiilleriyle Allah'ı birlemesi. Üç isim ve sıfat. Ey Kur'an ve sünnetin haber verdiği isim ve sıfatlara doğru bir şekilde inanmaktır. Burada la ilahe illallah tamam olur. Yani hakikaten iman edilmiş olur. Bir de şu son okuduğu bölümde diyor ki Allah Resulü s.a.v. bir dua yaptı. Ve bu duasında yapacağı bu duada Aişe s.a.v. önce Rabbimizi övgülerle bulunacağımızı da öğütlemektedir. Onu söyleyeyim. Dedi ki Aişe s.a.v. "İkdi annid و أغنني من الفقر. Beni fakirlikten kurtar ve borcum, borcumu e, öde. Yani borcumu borcumu öde Ancak bunu yapmadan önce Aisset meselen nasıl başladı sözlerine. Aisset meselen başladı. Dedi gaiyet Allahumme Rabbes semavat ve'l ard ve Rabbe'l arş'il azim. Allah'ı bir övdü mü? Sonra onun rububiyetini ortaya koydu mu? Enke entel evvel ve leysa kablu entel akhir yani isim ve isimlerini saydı ve bunları şerh etti. Övdü, övdü, övdü, övdü. Ondan sonra ne Tevrat'ı, Kur'an'ı, İncil'i indiren ve böyle bunları saydı. İslam'ın sonunda böyle bir dua yaptı. Burada diyor aslında bize bir adap da öğretiyor. Dua, dua edileceği zaman hani biz diyoruz ya en basiti hamd, salavat sal salavat getirmek ondan sonra istekte bulunmaktır. En basiti. İslam'ın bu dua hangi duadır? Sünnetteki yeri de var bu duanın.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 olabilir o, öncesi sonrası fark etmez o, o sırada tabii ki orası. mesela mülk suresi Hı. gece okunur Hı. yani yani gece derken yani yatmadan önce okunur ama adam yatağında mı okur şimdi camide okuyorlar Hı. bunu yanlış yapıyorlar okuyorlar he şafiler camide okuyor hanefiler hiç okumuyor hanefiler emenen resulü okuyor son iş okuyor he okuyorlar emenen resulü okumuyorlardı okuyorlar yani hocam emenen Rasulü de yatmadan önce okunacak tabii yani camide okur sağda okuyor o sahur evet Evet hocam, bu son hocam, bölümü yani, okuyun da çay gelecek. Yani hocam siz uysanız da ben bir şey yapmam yani, söz söyletmem yani. Hemen, hemen savundur, evet. müdafaa ederim. Allah. E, Hanefi arkadaşlar savunmaya <gülüyor> geçtiler. Evet, duyuyorum. <gülüyor> evet. Ey insanlar, kendinize acıyınız. Hadisi. Şanı yüce Allah'ın kullarına ne kadar yakın olduğunu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 استغفر الله, استغفر الله, Allahümme entes selamu ve minkes selam ya dayadel celalü vel ikram der. imam, Müezzin demiyor. Yüksek sesle bunu söyler. Herkes kendi de söyler. Mustafil olarak. Sonra la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu'l mülkü ve lehu'l hamd ve huve ale kulli şeyin kadir. Kendi işiteceği kadar söyler. Her söylemeye biraz da sesi yükselir. Allahumma, la mani ali ma atayta ve la muafiyah. Demek ki Sesler çok yükseldi bu zikir esnasında. Aleyhisselatü Vesselam onlara zikiye ey yuhannas, dedi ki ey insanlar erbi'u ala enfusikum, kendinize acıyınız dedi. Yani kendinize niye eziyet ediyorsunuz? Kendinize acıyınız. fe innekum la ted'u esamme ve la siz dedi bir işitmeyene veya bir kayıpta olana dua etmiyorsunuz dedi. Aleyhisselatü Vesselam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 Yani de, de, de, cihri de, cihri. Aynen. Ha, ama ben adab vardır bunda. Dûne cehri diyor. Yani. Şimdi şunu söylüyoruz yani böyle sesini böyle bağıra bağıra Kur'an okumak da böyledir mesela. Elhamdülillah değil yani. Sen işteceğin kadar. Elhamdülillâhi rabbil alemi. Tek başına da olsan, birlerine de olsan, Kur'an bir adab olarak sessiz alınmıyor mu kardeş? Biz evet. <gülüyor> İnne ma tedu'oon semiyan Siz diyor işiten ve gören birine dua ediyorsunuz diyor Ali Satt Niçin diyor kendinize böyle yazık ediyorsunuz? İnne ladi tedu'oonu aqrabu ila sizin diyor o dua ettiğiniz var ya sizden birinize şunun kadar yakındır min on üç irahileti ey şah tamarından daha yakındır diyor Aleyhisselam. Haddil ne Pardon herhangi birimize devenizin boynundan devenizin boynundan bile daha yakındır. Orada konu aynı.